Cin ve şeytan çarpması var mıdır muhterem hocam? Evet, yani biri diğerini çarpıyor ama insan insanı mı yoksa cin mi insanı çarpıyor? Ona bakmak lazım. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerin e, verdiği bilgiye göre böyle bir şey yok. Halk arasında ağzı yamuldu, gözü şöyle kaydı, e, Efendim kolu felç oldu vesaire ne yaptı? Cin çarptı derler. Bu haşa. Cinin çarpması böyle bir şey değil. Cinin çarpması ee, mesela şeytan çarpmasından bahseder Bakara suresi, değil mi? E, faiz ziyenler kıyamet gününde e, şeytan çarpmış gibi, gibi kalkacaklar ayet kereime de öyle bir temas var. E, bu da niçin oluyor? E, ziyaz faiz ne ki? O da e, efendim helaldir. Onunla ticaret arasında bir fark yoktur gibi bir kanata sahip olmalarından kaynaklanıyor. E şimdi ayet-i bakarız. Bakayım, bakalım şöyle. Ellezine yekulune'r riba la yekumune illa kema yekumu lladhi yatahabbatuhu şeytan minel mes. Peki ayet-i de eee zelike bi annahum qalu inma'l bey'u mislu'r riba. Yani alışverişle faiz arasında bir fark yoktur deyip küfre düşmelerinden dolayı çarpılıyor adam. Niye çarpılıyor? Çünkü helal olan bir şeyi haram, haram olan bir şeyi helal Helaldir. yapmıştır. Şimdi bu bir zihin bozukluğudur. Zihni bozulan adam ne yapar? İman zafiyeti varsa cinciye gider. Asıl sizi çarpan kim oluyormuş? kendi kendimize. <gülüyor> Muskaçı cinci oluyormuş. Veya attı değil mi? Yani çünkü yolu bilmiyorsunuz siz. Bir sapkınlık meydana geliyor. Zihni bozukluk. Ondan dolayı yanlış davranışlar sergilemeye başlıyor insanlar. Birileri sizi çarpıyor. Bu şeytanın veya cinin çarpması değil insanın insanı çarpması yahut kendinin çarpılması şeklinde ifade edilebilir. Peki korkup Cine 3 harfi demek de böyle. O zaman böyle bir şey ee, O cehaletten kaynaklanıyor. Yani cin, ce, iğne. ne. Aman oldu? söyleme derler falan böyle. Ne var aslında. yani cin nedir? Bir defa en büyük hata o. Şeytan yahut cinin insan üzerinde böyle değişiklik yapabilecek gücü ve kuvveti yok. Aşağı. Evet. Öyle şey olmaz. Cin ve şeytan size ne kadar zarar verilebilir? Yola çıktınız arabayla. Normal hızla gidiyorsunuz. Yandan bir araba geldi size vurdu. Bu kadardır. Yani her zaman olmaz bu. E bu ihtimali düşünün bu kadar bir etkisi olabilir. Onun dışında siz hayatınızı normal yaşayıp Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğunuz takdirde hiçbir cin, hiçbir şeytan üzerinize herhangi bir hakimiyet kuramaz. Kimler üzerinde hakimiyet kuruyor? Helal haram ayrımı yapmayan, yani zihni melekesi bozulmuş. Allah'ın emrettiği istikamette düşünemeyen insanı çarpıyor. Bu da onu farklı yola sevk etmek olarak anlayacağız. Yoksa ağzının yamulması, gözünün bir tarafa kayması falan şeklinde bunu değerlendirmeyeceğiz.